989, numaralı konu, Nuayman'ın, Mahreme bin nefel ile şakalaşması, evet, Mahreme bin Nevfel bin Vehbe-e Zühri, Medine'de bulunuyordu, iki gözü kör, yaşlı bir ihtiyardı, tam 115 yaşındaydı, bir gün mescidde kalktı, küçük abdestini yapmak istedi, Nuayman bin Amr bin Rifa bin Haris, yerinden kalkıp onun yanına geldi, onu mescidin bir kenarına çektikten sonra işte buraya işe, dedi, o da orada oturdu ve çişini yaptı, halk ona bağırdı, o da çişini bitirdikten sonra, beni bu yere kim getirdi, azap sıca dedi, ona, Muayman bin Amr seni getirdi, dediler, ihtiyar, benim başıma getirdiğini Allah da onun başına getirsin, diye bedduada bulunduktan sonra, dikkat ediniz, bu benim Allah için üzerime farz olsun, nez olsun, eğer ben onu elime geçirirsem, şu bastonumla ona öyle bir darbe vuracağım ki, ölünceye kadar unutamayacak, dedi, böylece bir zaman geçti, mahremede olanları unuttu, sonra bir gün Hazreti Osman Mescid'in bir tarafı tarafında namaz kılarken Nuayman, mahremenin yanına giderek, Nuayman'dan intikam almak istiyor musun, dedi, mahreme, evet, neredeyse onu bana göster, dedi, Nuayman, mahremenin kolundan tutarak onu Hazreti Osman'ın arkasına götürdü ve, işte Nuayman budur, dedi, Hazreti Osman namaz kılarken hiçbir şeyden haberi olmazdı, mahreme iki eliyle asasını tuttu ve bütün gücüyle Hazreti Osman'ın kafasına indirdi, Hz. Osman'ın kafası yarıldı, halk, sen ne yaptın, müminlerin emirine vurdun, dediler, bu olanları işiten Zühre oğulları Nuayman'dan intikam almak istediler, fakat Hazreti Osman, onlara, bırakın onun belasını Allah versin, o Bedir ashabındandır, dedi.